İbrahim Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Elif Lam Ra Bu bir kitaptır ki bütün insanları Rab'lerin izniyle karanlıklardan aydınla. O yegane galip. Hamde layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için onu sana indirdik. O yegane galip hemde layık Allah ki göklerde ne var, yerde ne varsa hep O'nundur.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 emir olunduklarını onlara apaçık anlatsın. Artık Allah kimi dilerse saptırır, kimi de dilerse doğru yola götürür. O iradesinde yegane hakim ve galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. An olsun biz Musa'yı kavmini karanlıklardan ayrıldığa çıkar ve onlara Allah'ın günlerini hatırlat diye mucizelerimizle göndermişizdir ki şüphesiz bunda belalara çok sabır, ve nimetlere çok şükür eden herkes için ibret verici alametler vardır. Hani Musa, kavmine Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Çünkü o sizi kötü azaba işkenceye sürmekte olan, oğullarınızı boğazlamaya, yalnız kadınlarınızı, kızlarınızı diri bırakmaya devam eden Firavun ailesinden sizi kurtarmıştır. O bunda Rabbinizden büyük bir imtihan vardır demişti. Hatırlan ki Rabbiniz size şunu bildirmişti. And olsun. Şükrederseniz elbette sizin nimetinizi arttırırım. And olsun. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz benim azabım cidden çetindir. Musa siz de yeryüzünde bulunanların hepsi de nankörlük etseniz Yine şeksiz şüphesiz Allah her şeyden müstahınidir. Hakkıyla hamd ancak o layıktır demişti. Sizden evvelkilerin Nuh, Ad ve Semud kavimlerinin ve onlardan sonra gelip sayılarını Allah'tan başkasının bilmediği kavimlerin haberi size gelmedi mi? Peygamberleri onlara apaçık bürhamlar getirmişti de. Onlar ellerini ağızlarını itip biz size gönderileni inkar ettik ve biz sizin davet eder olduğunuz dinden kat'i ve kocumdurucu bir şeyk ve şüphe içindeyiz demişlerdi. Peygamberleri de şöyle demişti. Gökleri ve yeri yaratan, sizi günahlarınızdan yarılığamak, size muayyen bir vakte kadar meydan vermek için hak dine davet etmekte olan Allah hakkında mı bir şeyk? Onlar da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 O küfredenler, peygamberlerine şöyle dediler, ''Elbette ve elbette sizi ya yurdumuzdan çıkaracağız, yahut mutlak ve mutlak dinimize döneceksiniz.'' Bunun üzerine Rableri kendilerine, o peygamberlere, o zalimleri muhakkak helak edeceğiz diye vahyetti. ''Ve onlardan sonra sizi behemahal, o yurda yerleştireceğiz.'' İşte bu mükafatım. Benim makamımdan korkanlara, benim tehdidimden korkanlara hastır. Peygamberler hep fütuhat istediler. Buna kavuştular. Hakka karşı alabildiğine inat eden her zorba ise nihayet haib ve hasir oldu. Onun önünde, ilerisinde de cehennem vardır. Ona orada irinli sudan içirilecektir.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 Kusuru bana yüklemeyin. Kendinizi kınayın. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Esasen beni evvelce Allah'a ortak tutmanızı da muhakkak tanımamıştım ya, zalimlerin, evet onların hakkı elbette pek açıklı bir azaptır. İman edip de salih salih ameller, güzel güzel işler ve ibadetler yapanlar Rablerinin izniyle içerisinde daim kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere sokulacaktır. Onların orada tahiyeleri selamdır. Görmedin mi Allah sana nasıl bir mesel irad etmiştir? Güzel bir kelime, kökü sabit ve sağlam ve dalları semada yukarıda olan bir ağaç gibidir.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 Ne bir alışveriş ne de bir dostluk cari ve nafiz olmayan bir gün gelmezden evvel rızık olarak size verdiğimiz şeylerden gizli ve aşikar infak edin. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Üstten bulutlardan, su, yağmur indirip onunla size rızık olarak türlü mahsuller meyveler çıkarandır. Emir ve izni ilahisi ile Gemileri denizde yürümek için size ram edendir. suları da yine size, sizin faidenize musahhar kılandır. Güneşi, ayı, adetlerinde daim ve hizmetlerinde kaim olarak size teshir eden O. Geceyi, gündüzü sizin faidenize tahsis eyleyen O'dur. O,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 Ey Rabbimiz, dualarımı kabul e. Ey Rabbimiz, kıyamette hesap ayağa kalkacağı gün beni, ana ve babamı ve bütün iman edenleri yargı. O zalimlerin yapacaklarından Allah'ı gafil zannetme sakın. O bunları ancak öyle bir gün için geciktiriyor ki o gün gözler şaşkınlıkla belerip kalacaktır. O haldeki hepsi de başlarını dikerek koşacaklar. Gözleri kendilerine bile dönüp bakamayacak. Kalplerinin içi ise müthiş korkularından dolayı akıldan bom İnsanlara o azabın kendilerine geleceği günün tehlikesini anlat ki o gün o zalimler, ey Rabbimiz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 Peygamberlerine olan vaadinden cayar sanma. Şüphesiz ki Allah mutlak galiptir, intikam sahibidir. O gün ki yer başka bir yere, göklerde başka göklere tebdil olunacaktır. İnsanlar kabirlerinden kalkıp bir olan, kahhar olan Allah'ın huzurunda toplanacaklardır. O gün günahkarların şeytanlarıyla birlikte bu kağalara, Vurulmuş olduğunu görürsün. Gömlekleri katırandandır. Yüzlerini de ateş bürgecektir. Onlar kabirlerinden şundan dolayı kalkacaklardır ki Allah. Herkese kazandığının cezasını versin. Şüphesiz ki Allah hesabı çabuk görendir. İşte bu Kur'an. Onunla tehlikelerden haberdar edilsinler. Onun. Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilsinler. Aklı selim sahipleri iyice düşünüp öğüt alsınlar diye bütün insanlara bir tebliğdir.